Alhamdulillah, İddi hedâna lâhada, vama kün al-ihtedia, lâvulâ hedân Allah. Vama tevfiq ve atcâmi illa bîllâh. jâet rüşulü Rabbimâ bilhak, sallu ʿalayâ rüşulimâ Muhammed.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 وكفى به بذنوب عباده خبيرا صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا أموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم allah Teala ve Tekaddes Hazretleri kendisine hakkıyla inananlardan ve hakkıyla tevekkül edenlerden ve ihtimad edenlerden eylesin. Amin. Amin. Kendisinden gayri mahluklara, acizlere, zayıflere, kendimiz gibi güçsüzlere güvenmekten bizi muhafaza eylesin. Amin. Rabbim hepinizden razı olsun. iyi niyetler taşıyorsunuz. Allah rızası için geliyorsunuz. Nerelerden ihtima ediyorsunuz, toplanıyorsunuz. Bu gelişleriniz, gidişleriniz Allah yolundadır. Kimse benim kaşıma gözüme aşık değildir. Gelenler ilim meclisine geliyorlar. Ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin hatırı için geliyorlar. Allah'ımızın dininin, ilminin büyüklüğünü takdir ederek geliyorlar, geliyorsunuz. Rabbimiz de buna şahittir. Onun için bu ahir zamanda ilim meclisleri az kalmıştır. Ehli sünnet üzere konuşan insanlar az kalmıştır. Allah sayılan çoğalsın, Allah Amin. bereket Amin. versin, mübarek eylesin. Amin. Amin. Sizler de bu ilimlere talip oluyorsunuz. Allah'ımızın katındaki derecelere, makamlara, faziletlere erişmek için hakikaten dünyanın tadı tuzu kalmamıştır. Evvelce de yoktanma, şimdi her geçen gün daha bir tatsız, tutsuz, yavan yani bir hale geliyor ve zararının faydasından çok olduğu, üzüntüsünün kederinin sevincinden daha çok olduğu Zamanla daha iyi anlaşılıyor. İnsan çocukken pek bir şey anlamıyor. Biraz büyüyünce mesuliyetler yükleniyor. Biraz daha büyüyünce efendim sıkıntılar baş gösteriyor. Ve bakıyor ki dünya yaşanmak için kurulmamış. Bir imtihan için kurulmuş. Geldik gidiyoruz. Allah bizi zeki kullarından eylese. İmam Şafii'nin radıyallahu ceziy sözü Binelillahi ibaden futana. Tlakud dunya ve khafu'l fitana. Nazaru fiha felemma alimu enna alijat li hayy vatan. Ja'aluha lujjatan wa attakhadu salih al a'mal Büyük söz. İbn Hacer Askalani nebihatta alıyor bu beyitleri. Daha birçok kitapta görür, görülüyor. Allah'ın çok fatın kulları var. Fatın ne demek? Fetanetli, zekavetli. Yani çok akıllı, uyanık kulları var. Biz onlardan mıyız? Bilmiyor şimdi İlerisinden anlaşacak. Onların akıllılığı, uyanıklığı nereden anlaşılıyor? Dünyayı üç talakla boşadılar diyor. Yani ne, ne demek üç talakla boşadı? Kere alamaz. Dönüşü yok. Bir talak, iki talak kurtarır. Hani iki bağ gitse yine nikah yeniden kıyar. Geri alır. Ama üç talakla boşadım mı daha geri alamaz. Çünkü onlar dünyanın fitnelerinden korktular. Nedir fitneleri? Male Münevve Mamlukum, Evliyadukum, fitne, mallarınız fitne, çocuklarınız fitne. Ne demek günaha düşme sebebi? Bunu bilin. Ben de Allah indi vücuduna Benim katımda çok büyük mükafatlar var, cevaplar var. Benim yanımdakilere talip ve rağb olun. İşte mal. Çocuk size sıkıntı yapar. Ama biz istiyoruz fitnemiz çoğalsın. E bir insan malım çoğalsın istiyorsa ne istemiş oluyor? Fitnem çoğalsın istemiş oluyor. Hesabından zor çıkacak. Fitnelerden korktular da dünyayı terk ettiler. Bu demek değil ki çalışmadılar, başkasına yük oldular, dilendiler. Bu o demek değil. Ama kalpten çıkarttılar. Efendim Dünyadan sebep namaz terk etmediler. Oruç bırakmadılar, haçtan geri kalmadılar, zekattan oksanlık etmediler, hatta fazla fazla sadakalar verdiler. Seni dünya nedir tarif edersek كُلُّ مَا اَلْهَاكِ عَمْ مَوْلَاكِ فَوَا Seni Mevla'dan alıkoyan neyse dünya odur. Yoksa dünya ne değil? Mevlana'nın dediği gibi, çiş dünya, az Allah kafil budan, ni kumaşu, ni FERZEN düzen. Dünya nedir? Allah'tan seni habersiz edendir. Yoksa kumaşlar, evetim, çocuklar, evetim, mal mülk değildir. Malıra gezbehridin başi hamul, ni'm malun salihun xandesh rasul. Eğer diyor malı din için kazanıyorsan, Allah yolunda harcıyorsan, Ha, Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ni'mel malu salihü li salih. İyi adamın iyi malı ne kadar güzeldir. Helal mal ise adam da salih ise ne güzeldir. Çünkü su diyor geminin dibinde ne kadar fazla olursa o kadar gemiyi yüzdürür ama içine ne kadar fazla girerse o kadar batırır. Dünya sevgisi kalbe girmese de insanın elinde olsa ayağında olsa o şey yapmaz. İnsanı Allah'tan uzak etmez. Hatta hacca gitmesine sebep olur, Eğitmesine sebep olur, Sadakalarına, hayır hasenelerine sebep olur. Ama kalbe girdiği vakitte, kemiği batırır. Onun için dostlar ne yaptılar? Bu fitnelerden korktular. Dünyayı boşalttılar ne demek? Kalpten alakayı kestiler. Çünkü onlar, akıllılık ettiler. Bir düşündüler, bir baktılar. Geçmişini hesabettiler, Geleceğini hesap ettiler. Ne çıktı? Sonuç? Anladılar ki bu dünya dirilerin vatanı değil. Ya nedir? Her taraf mezarlık. Şimdi şu sokaklarda gezenlerin, şu Fatih'te, Muhalit Caddesi'nde, sağda solda, buralarda şimdi dolaşanların 50 sene evvel, 60 sene evvel hiçbiri yok buralarda. 100 seneye gittiğim vakitte bir tane ayakta gezen bulamazsın yani şuralarda. Böyle devri daim ediyor. Değirmen boyuna ödüyor. Böyle biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Gelenler hep böyle biz devamlı buralarda kalacağız. Yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz, güleceğiz. Böyle zannediyor. Halbuki kaç asır halkı gitti? Şimdi İstanbul'da ne kadar insan yatıyor, yaşıyor? 15 milyon diyelim. Altında ne kadar yatıyor? Bunun kaç katı yatıyor altında? Sırf İstanbul'da. Aslında her yer mezarlık. Buralar bile mezarlıkları yıktılar, ettiler. Efendim camilerin hazirelerini, camileri de işgal ettiler, vakıfların mallarını da işgal ettiler. Hep etraflarında mezarlık vardı. Bu içinin çok camileri, yarıdan fazlası yok. Etraflarında hep mezarlıklar var. Onlar yok. Herkes ev yaptı, oturdu. Yani bir de tabii, üst üste gömülmeler, toprak devri daimleri falan. Yoksa, bu İstanbul'un her tarafını mezarlık yapsan gömülecek adam var yani. Her yer mezarlık. Dünya dirilerin vatanı mı üllerin vatanı mı? Peki kaç milyar üstünde var? Yedi milyar. Kaç milyar altında var? Ne yetmişiz bildiğimiz katladık. katla katla. La alemuhum illallah. Sayısını Allah'tan başka kimse bilemez diyor. O kadar ümmetleri helak ettim. Onun için e, tarih olarak e, bazı insanlar e, geri doğru gidiyorlar, gidiyorlar. Hepsini birbirine ekliyorlar, bağlıyorlar. İşte dünyada yaşayan bütün ırkları, milletleri, kavimleri, kabileleri biz tanıyoruz, biliyoruz gibi laflar ediyorlar. Bunlar yalan söylüyorlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle vurdu. Kedebennes sabut bu soy-sop meselesinde Adem Aleyhisselam'a kadar gideyim derken bu nesep tespit etmekte çoğu yalan söylüyor. Niye yalan söylüyor? Çünkü allah Teala buyuruyor ki arada öyle milletleri yok ettim ki benden başkası bilmiyor. Tarihçi nasıl bilecek? Bu ayete göre yalan söylüyorlar. Ama tabii bir yerden bir yere ucunu başını bağladıkları zaman da tamam bu buna eklendi. Öyle zannediyorlar. Arada çok kopuk var. Altında, üstünden çok fazla insan var. E o zaman burası ölülere mi vatan, dirilere mi? Ölülere. Peki hayatta kaç sene kalıyorsun? 60-70 Ortalama. Ya, öldükten sonra ne kadar kalıyorsun? Yüzlerce sene. Şimdi binlerce senelerin yatan var. E peki şimdi hayattakilerin mi vatanı olmuş oluyor? En fazla kim kalıyorsa onun vatandır. Öyle değil mi? Bu ev kimin? E en fazla kim kalıyorsa onun. O istifade ediyor oradan. Şimdi buradan en fazla kim istifade ediyor? Bu dünyadan. Ölüler. Yapmışlar rahat rahat. Onu da rahat bırakırlarsa yol geçer, köprü geçer. Şudur bu Onları da oradan araya oradan oraya. Bir kuyruk sokumundaki hücre canlı kalacak. Yani efendim çürümeyecek. O da kim bilir nereden nereye savruluyor yani. Sel geliyor açıyor. Yani. O zaman akıllı insanlar ne yaptılar? Madem burası dirilerin vatanı değil, ölülerin yurdudur. Dalgalı bir deniz, fırtına. şey i̇şte görüyorsunuz, lodos bir kopuyor, koca gemileri batırıyor. 5 metre, 10 metre dalga boyu çıkıyor mesela. Bu dalgalı dünya denizinde ne yapmak lazım? Anladılar ki salih amel gemisine binmek lazım. Yani imandan sonra namaz, oruç, had, zekat, zikir, kuran, bu ilim meclisleri bu cennet bahçeleri. Bunlar gemi, gemi. Bu gemilere binenler bu dalgalı denizden ahiret sahiline iman selametiyle çıkacaklar inşallah. Bu, bu, bu gemilere binenler. Ehli beyti sevenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını sevenler, efendim dostlarını sevenler, varislerini sevenler, alametlerini sevenler, nişanlarını sevenler Sevmekle de kalmaz, seven sevdiğine de itaat etmeye başlar, ona uyar, ona benzer derken insan imanını kurtarır, ahirette Resulullah'a kavuşur. Sallallahu aleyhi ve sellem, adam çıkmış diyor benim sakalıma, efendim anarsis sakalı diyor. Ya ulan ne anarsis sakalı, bu Muhammed Mustafa'nın sakalıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalı neydi? Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Kessel lihyeti Hilye okumadın mı? Şemali şerife okumadın mı? Hiçbir kitap okumadın mı? Sen hocam geçiniyorsun ilahiyatta ya. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sakalı efendim neydi? Sık idi. Ve uzun idi, bol idi, bir tutam idi. Kendisine buyuruyor. Veffirulliha Sakallarınızı bol bırakın. Bu Bukhari bütün kaynaklarda geçiyor. Ve hafifşe var. Bıyıkları kısa tutun, sakalı uzun bırakın ama kubza yani bir tutam olarak hesap edilecek. E sen peygamberinin sakalına anarsit sakalı dersen ne olur? Yani insanlardaki efendim ben senin suratına başına gözüne hakaret ediyor muyum? Diyorum ki senin şu görüşün yanlış. Sen de bir şey beğenmiyorsan onu söyle. Yok sakal düşmanlığı, İslam nişanları düşmanlığı, çarşaf düşmanlığı, örtü düşmanlığı, misvak düşmanlığı. Hiç hazmedemezler. Hiç din nişanlarını hazmedemezler. Ama siz elhamdülillah öyle değilsiniz. E şimdi ne kadar hamd edin? Ne kadar şükredin? Ya. Öyle hoca olacağına, profesör olacağına hiç efendim Zırh cahil ol daha iyi. Hiç olmazsa doğru Müslüman olursun. İtikadın düzgün olur. Deniz dalgalı. Fitneler kopmuş. Ortalık karışmış. Hadis-i şerifler böyle beyan ediyor. Ahir zamanda geldiği bir zat ''Arabi, Bedevi'' dedi ''Ya Rasulallah'' sallallahu aleyhi ve sellem. ''Eyün nâci hayrun'' İnsanların en hayırlısı kimdir? Böyle sorarlardı Sahabe-i Keram, Radıyallahu Hep hadis-i şeriflere bakarsanız görürsünüz ki en üstün amel hangisidir? En hayırlı insan hangisidir? Hep bunları sormuşlar niçin? Onu örnek alacak, numune alacak, o da en hayırlı olmaya çalışacak. Bizim gibi bir meseleyi öğreneyim de dinleyeyim de on sonra gideyim öbürüne hava atayım. Efendim sen bunu biliyor musun, bilmiyorsun. Aa niye bilmiyorsun falan. Onun için değil. Onların sorusu tatbik etmek için. İnsanların hayırlısı kimdir? Buyurdu raculün. Cihad nefsi ve mali. Bir adam ki Allah yolunda cihad eder. Ne ile? Hem canıyla, hem malıyla. Parasını da Allah yolunda İslam'ın yayılması için harcar. Canından da fedakarlık eder. Sağlığından, sıhhatinden, uykusundan, istirahatinden, tatilinden hep feragat eder, fedakarlık eder. Niçin? Allah'ın dinine, efendim dini yüce olsun diye. Bu adam Allah bize de nasip etsin. Bu büyük adam olur. Evet. Sonra kimdir? Sonra وَرَجُلٌ fi ف۪ي min مِنَ الشِّعَابِ Bir vadide e, ıssız sessiz bir yere çekilir. Efendim يَعْبُدُ رَبَّهُ Devamlı Rabbine ibadet eder. وَيَدَعُوا النَّاسَفِ şeri Kimseye şerrim dokunmasın diye insanları şerrinden uzak tutar. Kendi şerrinden. Yani çünkü insanlarla karışıp görüştüğünüz zaman ya et edersin ya dedikodu edersin ya iftira edersin adama şerrin dokunur. Ama kenarda durduğum vakit, bu haberleri duymadığın vakitte insanları kendi şerrinden uzak tutarsın. Sen de onların şerrinden uzak olmuş olursun. Bu adamı met ediyor. Hele ahir zamanda "Yuşukun yekunu hayrumul hadisinde. Yakında diyor Adem en hayırlı malı koyun olacak. Yakın zaman gelecek ki en hayırlı malı koyun olacak. Ne demek? Onunla beraber yaylalara, otlaklara, koyunların peşinde gezecek. Efendim dağların yüksek yerlerine ve işte yağmur en evvel düşen, kara en evvel düşen yerlere e, çıkacak. Niçin? Dinini fitnelerden kaçıracak. Çünkü demek ki bu milletle karışan, görüşen, oturan, kalkan, efendim konuşan dini çok selamette kalmaz. Biri bir şefitler, biri bir şey, bir şey ifşa eden, biri bir bozuk itikat açlar, biri bir şüphe sokar, biri bir kafasına acaba girdirir. Hele şu kanalları dinleyip de bunlarda çıkanların ne konuştuklarına bakan adamın dini selamette nasıl kalacak? Nasıl dini selamette kalacak? Allah muhafız. Yani bir sünnete adam hakaret etse, dinleyen de tasdik etse ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir şeyle alay etse onu dinleyen de he dese ne olur bu kadar kolay işte yani bu raydan çıkmak çok uzun bir teferruata gerek yok yani bir adam gidip de imza, pul, dilekçe, kuyruk sıra ne diye ben eli sünnetten çıkıyorum diye gerekmez ki orada işte birini seyrederken bir dalalet ehlini, bir tane delini, bir yenilikçi reformist adamı seyrederken ha doğru söylüyor dese çıktı Kendine haber haberi olmaz bir de ahirete gider ben ehl-i sünnetim diye. Bir de bakarsın adamı koydular ehli bidatın arasına. Batıl fırkaların içine soktular. E nasıl döneceksin de? Aman dininize sahip çıkın ha. Aman aman aman. Şu imanınız mahfuz kalsın, selamette kalsın. Bir şey lazım değil başka. Ne giderse gitsin imanımız gitmesin, dinimiz gitmesin. Allah'ımızın huzuruna ehl-i sünnet itikadıyla çıkalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şefaat isteme, yüzümüz olsun. Havz-ı Kevserinden içmeye efendim, yüzümüz olsun, nasibimiz olsun. Kabul olalım inşallah. Yoksa melekler adamı kovacak. Öbürü kabir azabını inkar eder. Öbürü şunu inkar eder. Öbürü sakalı sünnet olduğunu inkar eder. Öbürü efendim örtüyü inkar eder. Perikisi kaderi inkar eder. Öbürü cennet cehennem sonsuzluğunu inkar eder. Şimdi millet böyle bu inkarlar fırtınası içerisinde kaldı. Gözünü açamıyor insanlar ya. Oradan bir batıl, oradan bir dalalet, oradan bir felaket. Ne inanacak, nasıl yapacak? Bir şey öğreneyim diye, dinliyor, helak oluyor, çıkıyor. Ondan sonra melekler Havz-ı Kevser'in başından def ediyor, kovuyor. Defolun, gidin, sizin burada nasibiniz yok. Resulullah da üzülüyor, sallallahu aleyhi ve sellem. E gönderin, onlar da benim ümmetlerim. İçireyim onlara da. Ciğerleri parelenmiş, tutakları patlamış, mahşer güneşinde kavrulmuşlar. Ama melekler ne diyorlar? Onların bu havuzda nasibi yok. Niçin? Senin ardından senin yolunu ta tahrip ettiler. Senin sünnetlerini bozdular, dinini bozdular, inançlarını bozdular. Resulullah böyle mi inanıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Beş vakit namazda kabir azabından sığınan bir peygamber, Sallallahu aleyhi ve sellem. Adam çıkıyor, kabir azabı yok diyebiliyor. Bu nasıl peygamberin yüzüne bakabilir mesela? Onun buyurduklarını inkar ediyor. Peygamber postacıdır diyor. Dün yine geçen gün öyle demiş. Peygamber postacıdır. Getirdi mektubu. E postacının getirdiği mektubun içeriğiyle alakası olur mu? Olmaz. Ne yapar? Bırakır sana. İçini bile okumaz. Okuyamaz da. Ne yapacak? Sahibi bakacak. Postacı bu demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı getirdi de bırakıp gitti mi? Kur'an'ı kim beyan etti? Kim tefsir etti? Kim şerh etti? Kim izah etti? Helalını haramını kim anlattı? Şu kıldığın namazın farzını, rekatının sayısını, tesbihini kim öğretti? Her şeyi o öğretti. O öğretmesi Kur'an'dan kimse bir şey anlamaz. Ebu Bedir Sıddık olsa Kur'an'dan hiçbir şey anlayamaz. Ama sen peygamberi böyle sallallahu aleyhi ve sellem dışlıyor. Sünnetleri dışlıyor. Kur'an akıllık akıllı çalıştırmanızı emrediyor arkadaşlar. 13'ün aklınıza vurun. Aklınızın aldığını kabul edin. Aklınız almıyorsa reddedin diyor. Bunun şimdi bu adam kabir azabına inanır mı? E cennete cehenneme nasıl inanıyor? Onda kolayını bulmuş. Dünyada Cennette dünyada diyor. Cehennemde dünyada. Diyor. İyi bir karın varsa diyor. Mutlu bir hayatın varsa diyor. Böyle güzel yemiş memiş çerez mera çıtlıyorsan diyor. Cennettesin diyor. Adam öyle diyor ya. Dünyada huzurluysan cennettesin diyor. Bunlar eşek cenneti mi bu? Ne su cenneti? On sonra ölür ölmez cehennemi boyladığı vakitte hadi bakalım bu hoca nerede gelsin? E niye? E bize böyle bir şey yok dedi. Biz şimdi çattık. Nasıl çıkacağız? Yahu sen doğruya inan kardeşim. Ayet okuyana bak, hadis okuyana bak. Kur'an'a, sünnete dayanana bak sen. Duvara dayanana ne bakıyorsun adam? Oturmuş koltuğa dayanmış ya. Dayanağı yok. Yok bir ayet hadis okuyamaz. Şimdi benden sonra moda oldu onlar da Arapça başından biraz bir iki kelime söylemeye başladılar. Ama ilerisini oku desen okuyamaz. Hurşit Efendi rahmetli öyleydi, hoca değil idi. Vaaz ederdim böyle ama çok sakalı, bembeyaz, uzun, iri yarı, sarık falan bütün müftüler herkes kuyruğa girerdi elini öperdiler zannederler de efendi hazretleri gelmiş. Hurşit Efendi öyleydi rahmetli. Çok heybeti vardı ama sünnete ittibadan aşık idi ya. Ama ilerisini okuyamaz. Ya amenu. Onu siz de dersiniz de. Ey iman edenler falan. Bütün millet ağlamalar başlıyor falan. Peşinden Yahudilere, Hristiyanlara benzemeyin. Arapçasını okuyamaz tabii yani. Ama adam millete vaz ediyordu. Bazı kere 40 kişiye sakal bıraktırıyordu ya. Yani o hoca ona tesir edemez. Aşık adam. Tabii o ilim illa şey değil. İhlas meselesi de var. Bunlar da şimdi böyle. Başından bir iki kelime okuyor, zannediyor ki o dinleyen de bu bir hocadır bir şey biliyor. Ondan sonra, ne helaldan haberi var, ne haramdan haberi var. Ama vasfı var, etiketi var, şusu var, busu var. Aman aman aman aman. aman. Dininiz hususunda, itikadınız hususunda, imanınız hususunda kesinlikle önüne gelene güvenmeyin. Hele adam darbe yemiş adamsa, Ayet inkar ediyorsa, hadisi inkar ediyorsa, hiç. Uzak olun. Allah'ım doğru adreslerden ayırmasın. Allah'ım sıratı müstakime irşad eylesin. Allah'ım bir koyduğu bu caddeden bir daha çıkarmasın. Bu caddenin sonu cennet inşallah. Amin. Bu yoldan ayrılmayın arkadaşlar. Sizi burada cemaatten ayırmak için, eli Sünnet'ten ayırmak için ne fırtınalar kopacak. Ahir zamanda ne fitneler kopacak buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem ne yollar çıkaracaklar. Her yolun başında bir şeytan duracak. Bana gel bana gel seni çağıracak, davet edecek. Bu zamanda kaç kişi bu yolu bulacak devam edecek, sevat edecek, ayrılmayacak. Kaç kişi var? Bu kadar senedir konuşuyoruz, konuşuyoruz hep bu doğruları konuşuyoruz. Ama efendim millet şimdi şimdi biraz biraz o da efendim televizyonlardan şuradan buradan. Ya sen bırak televizyonları. Biz bu hakkati her akşam konuşuyoruz. Her sabah konuşuyoruz. Her gün konuşuyoruz. Otuz senedir küsürü da var konuşuyoruz. Mübarek adam. Sen ne efendim sen... Senin ölçün niye televizyon oluyor? Niye meşhurluk oluyor? Niye falanca beğenmiş oluyor? Sen Senin aklın yok mu? İzanın yok mu? Kıyasın yok mu? Mizanın yok mu? Ölçün yok mu? Doğrun yok mu? Sabitin yok mu? Sen seyyar mısın? Mübarek adam. O beğendi ben de beğeneyim. O beğenmedi ben de beğenmeyeyim. Dönen o yana dönüyorsun, bu yana dönüyorsun. Böyle seyyar kıble olur mu? Niye böyle yapıyorsunuz siz, bu halk olarak? Yazık ya. Ben 30 senedir tanıyan adam, şimdi beni arıyor. Hocamendi tebrik eder. Neyi mi tebrik ediyorsun? Ben 30 senedir bunları konuşuyorum. Sen bunları evvelce biliyorsun. 20 senedir niye gelmiyorsun? 20 senedir gelmemiş adam var. Şimdi beni arıyor. Ne oldu? Mezardan mı çıktım da? Keramet mi zuhur etti? Ne oldu? İmam Rabban dediğim. Neden ki Ahmedüllemet Ben eski Ahmedim diyor hiç değişmedim. Ama mesele sen değişiyorsun. İkide bir dönüyorsun. Birden ya nurun artıyor ya sönüyor. İbre devamlı ileri geri zikzak yapıyor. Ya bir kararıyorsun ya bir nurlanıyorsun. Bu var. E tabi biz de günahkarız. Bizde de ileri gel ama. Bir yol vardır, bir güzergah vardır, bir istikamet vardır, bir mücadele vardır. Allah yolunda eli sünneti yayma faaliyeti vardır. Sen bunun neresindesin? Onun için milletin rezil ettiğine de efendim, itibar yok. Vezir ettiğine de itibar yok. Hüküm Allah'ın, mülk Allah'ın Celle Celaluhu. Biz doğrudan ayrılmayalım. Kim ne derse desin. Şeytanlara kapılmayalım inşallah. Şimdi... Bugün de bayağı bir rahatsızlıklardan geldim. 450'ye çıktı şekerim. 450'lerden falan indirdik indirdik. 200'lere, 260'lere falan. O vaziyette miyim, neyim şimdi bilmiyorum. Gündüz öyle haller oluyor. Sabah bir başka oluyor, akşam bir başka oluyor. Halden hale giriyor. E millete konuşmama bakınca hastalığıma da inanmıyor. Bu diyorlar ki sen 5 saat, 5 buçuk saat konuşuyorsun. Sen bize yalan konuşma. Hasta değilsin diyor. Ya buraya çıktığımız vakitte ...hasta mıyım, sakat mıyım, yaşlı mıyım, genç miyim ...insan onu duyuyor. O cemaatin bir feyzi bereketidir. Allah rızası için gelenlerin nasibidir. O, o bir haldir, manevidir. O tad, yaşanmakla, tadılmakla anlatılır. Yoksa ben onu size anlatamıyorum. Ama hakikaten... ...çok da keyfimizde değiliz. Rahatımızda da değiliz ama... ...tabii ki... ...Allah için gelmişsiniz. Burada nasibiniz var. Birkaç ayet, hadis okumak lazım. E, duyulmadık şeyler duyurmak lazım. Veya duyulduk şeyler de olsa tehdit etmek lazım. Bu itibarla 54 farz. Şimdi e, yani sene sonu geliyor. Dizil Hicce-i Şerif, Muharrem Şerif, Hicri Yılbaşı, aşura Gecesi. Bunlar araya girdi. Böyle araya girmeler oluyor. Şimdi mesela Mevlid Kandili gelecek inşallah. E, Mevlid ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bahsediyoruz falan. Arada böyle gündemler oluyor ama sıralı dersimizden dedik şu 54 farzı bir de kutsi vaazları. Bunları ders yapalım. Böyle gidiyorduk. Şimdi dokuzuncu farza gelmişiz. He? Sekizi yapmışız. Ben baktığıma göre ben öyle gördüm. O haram yemekten sakınmak, helal yemek meselesini yaptık. Son olarak onu hatırlıyorum. Dokuzuncu farz neymiş? Tevekkül. Ne demek? Bütün işlerde, sıkıntılı işlerde, kafil mühimmat, bütün mühim işlere kafi gelen, yeterli olan, Efendim, kimsenin işini kimseye havale etmeden kendi görebilen Allahu Zülcelal Hazretlerine tevekkül etmek. Bu da farz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çok emir var. وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُواۜ in كُنْتُمْ Eğer imanlıysanız, eğer müslümansanız, mü'minseniz ancak Allah'a güvenin. Ancak Allah'a. Allah'tan gayrine tevekkül etsen, Efendim, boş bir şeye dayanmış olursun. Yıkılır, kırılır, ölür, bırakır, terk eder. Şimdi bunun e, farziyetine dair ad kelimeler kerimeler var. Ne buyuruyor Habibi'ne? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tevekkel alel hayyillezî ilâhe mutû ve bi Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ve tevekkel Sen tevekkül et. Yani güven. Yani itimat et. Yani acizlik izhar et. Gücüm yok ben zayıfım diye göster. Kendi güçsüzlüğünü itiraf et. Allah'ın gücüne itimad et. Kime güven diyorum sana? Senin gibi bir mahluka değil. Senin gibi acize değil. Unutana değil. Şaşana değil. Şaşırana değil. Uyuyana değil. Ölene değil. Ya kime? Alel <gülüyor> <gülüyor> hayyillezi. O diri olan Allah'a ki hiç ölmeyecek. İşte hiç ölmeyecek bir diriye güvendiğin zaman işin iş. Ama senin gibi ölümlü birine güvendiğin zaman da işin yaş. Adam unutuyor. Sen bana böyle söz vermiştin diyorsun. Ya unutuyor ya... Efendim kıvırıyor. Hiç ben öyle bir şey hatırlamıyorum diyor. Hadi bakalım sen de ona güvendin. Adam çeke güvensen bile yanarsın ödemiyor ki. Senede güvensen yanarsın yani. Ya imza var şu var bu var. Mahkeme var falan haciz getiririm falan. Ya bir şey yok. Ne yaparsan yap yani. Bu kalp meselesi. Öbür türlü sebepler alemindeyiz. İmza al, şahit tut. Onlar Allah'ın emrize Sünnet onlar. O, ticaret, alışveriş. Ona bir şey demiyoruz. Ama gönül ancak kime itimat edecek? Allah'a itimat Allah'ın beni yedirir. içerir yaşatır, öldürür, tekrar diriltir. Bütün hastalığımı iyi eder. Kimi hastalığını yedebilir? İbrahim Aleyhisselam buyurduğu gibi. Estaizu billah. Ellezî ve yehdîn. Ben sizin bu taptığınız butların hepsine düşmanım dedi. Feynum aduvulli illa rabbel alemin. Ancak alemlerin Rabbine dostum dedi. Ellezi vallaki halakanî beni yoktan yarattı fevbe etti. Şimdi de yolumu o gösterecek dedi. Allah'tan hidayet isteyenim. Allah bize yol gösterir elhamdülillah. Gösterdi elhamdülillah. Biz şimdi doğru yoldayız. Ehli sünnet itikadı dört mezhep fıkıhta dört mezhepten biri. Bunlar nedir? Sıratı müstakim Dost doğru yol. Ne biliyorsun? Ne biliyorum olur mu? Allah Kur'an'da ayet indirdi Habibine. İnnekele minel murselin alâ sıratın mustakim. Sen dost doğru yolu üzere gönderilenlerdensin. Onun getirdiği Kur'an, onun getirdiği hadisler. Biz böyle Allah'ımızdan öğrendik. Onun yolu sünnet yolu. Sahabesinin yolu, cemaat yolu. O da dost doğru yolu işte. O yoldayız elhamdülillah. Şimdi daha şüphelenme bir gerek var mı? Ya ben kadere inanıyorum. Acaba yanlışta mıyım? Oo. Sen böyle şüphelenirsen acaba da çok yanlış olur. E ben sırat'a inanıyorum. Mizan'a inanıyorum. Cennet-cehenneme inanıyorum. Kabir azabına inanıyorum falan. Acaba yanlış mı inanıyorum? Bu acaba'lar seni kemirir. Sen doğru inanıyorsun elhamdülillah. Bu hele sünnet yolu doğru. Şüphene mi hal var? Evet. Sen hiç ölmeyecek olan hay diri olan Allah'a güven, ölümlülere güvenmeyi bırak kafirlerin şerrinden kurtulmak istiyorsun maddi imkanlara efendim muhtaç olmamak istiyorsun kimseye muhtaç olmamak istiyorsun o zaman bana güveneceksin edeceksin, isteyeceksin yalvaracaksın ben vereceğim eleyseallahu bi kafirine abde Allah kuluna yetmez mi diyor ve yuhavvifûneke billezîne min duûni Habibim seni Başkalarından korkutuyorlar, diyorlar ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sen bu putların aleyhine çok konuşuyorsun bunlar seni çarpacak diyorlar Mevla buyuruyor ki seni onlar nasıl çarpsın, kendileri çarpılmış O keresteler, kötükler seni nasıl çarpsın Seni putlarından korkutuyorlar Allah kuluna yetmez mi? Ben yeterim sana diyor Kur'an-ı Kerim'de çok var böyle Velâ bendum radûmâtâ amallâhu ve rasûlüh. Onlar Allah'ın ve verdiğine razı olsaydılar. Ve kâlû hasbunallâh. Allah bize yeter deseydiler. Sevvitinallâhumu fazlî. Allah fazlı keminden daha neler verecek deseydiler. Ve rasûlû innâ ilallâhi Biz rahbetimizi, hevesimizi Allah'a tuttuk deseydiler. Hiç muhtaç olmayacaktılar. Ama dünyada biraz imtihan olur. Her istediğini alamazsın. Her istediğini yemezsin, her istediğine efendimiz istifade edemezsin. Bu olur bu imtihandır. Ama ben kuluma yeterim mi Mevla? Ben fakirlik murad edersem zaten seni kimse zengin edemeyecek. Ben seni aç öldürmek istiyorsam kimse seni doyuramayacak. Yine iş bana dönüyor. 13 sen bana güven. Evet. Yine aç kelimesine bu Kul ya Muhammed söyle, sallallahu aleyhi ve sellem. Len yucibena illa ma kteb Allah ulena. Bizim başımıza hiçbir bir şey gelmez. Ancak ne gelir Allah bizim hakkımızda ne yazdıysa o gelir. Öyle mi? Yazılmadık bir şey başımıza gelir mi? Gelmez. Yine hadis şerifte ne buyuruyor? Ve alema ne ma asabek, lem yekun li uctek ve ne ma lem yekun li yucibek. Bir bela seni şaştı. Yanındakine vurdu, sana vurmadı. Duruyorsun şeyde. Otobüs beklerken geldi bir araba, girdi içeri. Beklediğiniz yere. Yanındaki adamı parçaladı. Sana bir şey olmadı. Sen de şimdi akıl yürütüyorsun ki onun yerinde ben dursaydım işte gitmiştim. İşte yarım metre böyle durduğum için sıyırdın. Kafayı sıyırdın sen. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Bu şimdi araba şaştı mı seni? Geldi daldı oradan ortadan onu götürdü seni bıraktı mı? Seni şaşan diyor zaten sana vuracak değildi ki. Orada da olsan vuracak değildi. Bu rastgele mi oldu böyle? Değil. Araba biraz şöyle gelseydi sana mı vuracaktı? Biraz şuradan gitseydi öbürüne vurmayacak mıydı? Nasıl iman? Nasıl tevekkül? Nasıl kader? Seni şaşan zaten sana vuracak değildi. Sana vuran Zaten seni şaşacak. Değildi. E sen hala konuşuyorsun. Lev, lev, lev, lev, lev. Ama kurtulamadık bundan ya. Ne demek lev? Şöyle olsaydı, böyle olmasaydı. Bunlar bizde var. İyyâküm vel lev fe innel levve tefte ameleşşeytân. Bu levlerden sakının. Çünkü bu şeytana kapı açar. Ne demek? Münafıklar ne dediler? Şehit olan sahabe için levkânü ma matu matû mâ Bedir'de şehit olanlar için, Uhud'da şehit olanlar için ne dediler? Ya biz onlara gitmeyin çıkmayın bu Muhammed sizi sallallahu aleyhi ve sellem helak edecek buna uydunuz gidiyorsunuz dedik. Bizi dinlemediler. Kiminin? Tabii münafık ama Müslüman yeğeni var, kardeşi var, babası var, oğlu var onlar Müslüman efendimize uymuş gitmişler. E kimine şehitlik nasip olmuş, bu geri kalan ne dediler? Şimdi bizim yanımızda dursaydılar hurma bahçelerinde serin küplerden su içerdiler hurma yerdiler dinlenirdiler. Ama şimdi bizi dinlemediler öldüler. Bizim yanımızda olsaydılar ne ölürdüler ne öldürülürdüler. Mevla bunlar münevfıktır diyor. Şimdi İbn Abbas buna daha da misaller veriyor. Biz de, ama bizde hiç bu iştaha yerleşmedi. Hiç. Yani kalbimize bırak ağzımıza da yerleşmedi. Daha dilimizi de düzeltemedik. Zil çalsaydı böyle olmayacaktı. Evde ışığı açık bıraksaydık hırsız girmeyecekti. Alarmı kursaydık şöyle olmayacaktı. Devamlı bu lafları yapıyor muyuz? Ama devamlı. Günde elli tane ya. E biraz sabır hacı ya biraz sabır. Böyle olmaz ya. Bir kader var, bir kaza var, bir hüküm var, bir rıza var. E tamam da ne yapacağız şimdi? Bari olan olmuş. E bir de münafık lafları yapmayalım yani. Tamam. Mevla böyle murat etti. Ha sana tedbir alma diyen var mı? Tedbir alma diyen yok. Al diyoruz. Şimdi tedbir tevekküle mani midir? Değildir. Yani Allah Kul tedbirini alır, Allah takdirini yapar. hocam Mevlana ne diyor? E, takdir tedbire güler diyor. Yani adam tedbirini alıyor ama Allah'ın kaderi de sabit olduğu için sen istedin ya da tedbir al, başına gelecek var diyor. Ama yine de tedbir almak sünnet midir? E, sünnet. Bedevi geldi, deveyi bağlamadan Efendimiz'e de sordu. Salih aleyhi Ya Resulallah, şimdi dedi bizim deveyi kapıda bıraktık. Mescidin kapısında. Fakat bunu ben bağlamadan geldim şimdi. Allah'a tevekkül edeceğiz ya dedi. Güveneceğiz, Allah'a itimat edeceğiz, Allah devemizi kaçırtmaz, bize bırakır. E ne yapayım şimdi ben dedi. Bunu dedi, bağlayayım da mı tevekkül edeyim, salık bırakıp da mı tevekkül edeyim. Ne buyurdu ona? Çok meşhur değil mi? Hepinizin bildiği bir yani. hadis. İ'kılha. Git onu bağla. Ve tevekkel alallah. Allah'a et. Ne demek Allah'a tevekküle? O bağlamana güvenme. Anladın mı şimdi? Ben bunu bağladım ya, daha bu kalır burada, bu deve gitmez. İşte o tevekküle mani. O düşünce tevekküle mani derim. Ben alarmı kurdum eve hırsız girmez. O tevek O değil. Allah evimi muhafaza etsin. Ha sen şimdi orada bu bağ bunu kurtarır. Bu alarm bunu korur. Dersen bu tevekkülü bozar. Ama ben sebepler aleminde sebeplere tevessül ile memurum ben bunu bağlayayım ama bunu kim koruyacak yine? Allah, Allah. Ondan sonra bir rüzgar geldi, kazığıyla beraber söktü gitti. Sen kazığa bağladın ya, bir de baktın kazık çıkmış zaten. deve kazıktan gidiyor. Allah sökerse kazığını, bir rüzgarla bir fırtınayla, bir şeyle, bir afetle bir yellen bir sellen o ne kazık, ne ip, ne bağ o deveyi tutamaz. Sen onu düşüneceksin anladın? Ama bağla, yine Allah'a tevekkül et. Ne demek? O deveyi koruyacak olanın ancak Allah olduğuna itimat et. Ya bu efendim, tahta bunu korur. Sakın öyle inanma. Ama Mevla sebeplere bağladığı için, o da emir. Ve messe'i mani anlil tevekkülü. <gülüyor> İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri yazdığı Arapça mektubunda, ne buyuruyor? Çalışmak, gayret etmek, tedbir almak, tevekküle mani, Tevekkül nedir? Allah'ım ne karar verdiyse ben o hükmün olmasına yardımcı oluyorum. Ben bilirim veya bilmem. Sonucunun neticesini bilsem de bilmesem de değişmez. Allah'ın bir hükmü vardır. Benim tevekkülüm nedir? Efendim, onun Allah'tan olduğunu bilmemdir. Ne yaparsa onu Allah'ın yaptığını bilmemdir. Yoksa böyle olsaydı, böyle olmasaydı sanki o tedbir, o sebep Allah'ın hükmüne, efendim... Mani mi olacaktı? Engel mi olacaktı? İşte iyi orada bozulur. Yoksa Allah ne yazdıysa o oldu. Kazası kaderi bizde geçerlidir. Böyle bildikten sonra sebebine sarılırsın. Bunda bir mani yok. Tüm işlerini Allah'a ısmarla. Habibim ne söyle? Len yusibi naaila maqete bu Allah Bizim başımıza hiç bir şey gelemez. Kendi kendine bir şey olamaz. Ancak Allah ne yazdıysa o olur. Peki, ''Hüve Mevlana'' Peki Allah kimdir? Bizim düşmanımız mı haşa? Anamızdan, babamızdan çok acıyan Mevlamızdır. O halde ''Ve Allah felle tevekkelil müminûn'' ''İnananlar ancak Allah'a tevekkül etsinler'' Şimdi Musa aleyhisselam cebbar toplulukla savaşmakla emrolundu. İsrailoğulları denizli açtılar. Firavun boğuldu. Düşmanlarından kurtuldular. Musa Aleyhisselam'ın başına ne? Çoraplar ördüler. İneğe tapan bir kavim gördüler. E bize de böyle bir inek yaptı ona tapalım. Bizim Allah Allah diyoruz hiç görmüyoruz. Bir Gördüğümüz bir sembol olsun dediler. Falan falan. Neler neler. Ondan sonra Eriha'yı, Kudüs'ü, Mukaddes toprakları fethetmeleri için Allah emir verdi. Musa Aleyhisselam da ne buyurdu? Mevla size burayı nasip edecek. Udhuul arzal Mukaddeset elleti keteb Allahuleküm. Allah sizin için bu kudüsü, bu eriha'yı yazdı diyor, yazdı. Ne demek yazdı? Kaderde yazdı ki burası sizin. Girin diyor. Ve lehter tetnu ala adbarikum. Arka çev dönmeyin, kaçmayın. Feten kalibu qasirin iki cihanı kaybedersiniz. Ama ne yaptılar? Dediler ki 12 tane adam seçelim Nakit. Yani her boy var 12 boy İsrailoğulları. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın işte kardeşleriyle beraber 12 kardeş. Oradan geliyor. İçimizden elçiler seçelim. O savaşmamız emredilen kavimle eee e, yani Onları gözlesinler, takip etsinler, bir rapor tespit yapsınlar. Sonra bize gelsinler. Biz kimle savaşacağız bilmiyoruz ki. Tamam buyurdu. Ve de ki beni İsrail ve yaklaşık Allah söz aldı kuvvetli söz. Emir mi tutacak mısınız? Tutacağız. 12 nakip seçtik. Tamam, gönderin. Gönderdiler. O 12'sinden 10 tanesi ne dediler geldikleri de döndükleri ya o savaşacağımız adamlar var ya e boyları minare kadar. Hakikaten de minare kadar. Yani At kavminin kalıntıları yani Amalika, Amerika değil ha, Amalika, Amerika'nın da kıtası keşfedilmemişti o vakit. Efendim bu kavim cebbar, iri yarı, adamı ne yani Musa Aleyhisselam'ın kavmi iki metre olsun, bir buçuk iki metre yani. Normal bizim gibiler o zaman, olsun iki iki buçuk, bunlar yirmi metre var, otuz metre var, böyle adamlar var. E şimdi bunlarla biz nasıl savaşacağız? Ya sen sana ne ya? Şimdi Allah tevekkül nerede anlıyor musun? Emir geldiği vakitte hesap yapılmayacak. Sebep görülmeyecek işte. Cık. Tevekkül orada belli oluyor. Bu sefer o 10 kişi halbuki 12 kişi karar aldılar. Bunlar emir kırar kaçarlar. Allah da emretti buraya. Girin. Onun için ne demeyelim? Bu adamlar şöyle iri böyle yarı demeyelim. Fakat o on kişiden sızmalar oldu. Bir iki kişi bir yan etrafına fısıldadı ki çok iri yarı adamlar var. Halbuki o iri yarıdan hiç korkma. Ha, onu gösterecek Onlar ne diyor? Efendim katır kadar cismi var, e, kuş kadar beyni var. Cismul biğali ve ehlâmul asafiri. Katırların cismi, güvercinlerin beyni diyor yani. Fakat bunlar onu anlamadılar. O bir yayıldı, Musa Aleyhisselam da diyor ki tamam arkadaşlar hadi Allah'ın emri var Gözcülerimiz de gitti geldi ne anlaşıyoruz toparlanalım falan bunlar kāliu ya Muşa cebbari dediler ya Musa, orada bizim aldığımız rapora göre çok zorba bir cebbar bir topluluk var olsun mevla emretti ve innalem nedukulāt ya rucu onlar oradan çıkmadan biz oraya girmeyiz tamam Allah emrettiyse gireceğiz ama onlar çıkınca o zaman nenem de gire? E Girendi Mevla Emir etti. Bu onlar varken gireceksin. Onlar ne zaman çıkar? O zaman sen ölürsün. Fen yakrucu mina. Onlar oradan çıkarsalar. Fen dakhilun. Biz oraya gireriz dediler. Çok güzel. Ama iki tane 12'den iki tanesi kim idi? Kalal raculani, 2 adam. Kur'an'da geçiyor, isimleri yok. İki adam. Birisi Yuşa Aleyhisselam, birisi Kalib Aleyhisselam. Bu ikisi de peygamber oldu. Yuşa Aleyhisselam kesin peygamber oldu. Kalib Aleyhisselam da oldu. O 12 kişiden ikisine dediler minellezine yakafun onlar Allah'tan korkan adamlar. En amallahu aleyhim Allah'ın lütfettiği adamlar kullar. Bak söz burada bir misal olsun diye söylüyordum bunu. Budhulu aleyhimul bab. Allah bize ne emretti kardeşim? Bu mukaddes toprakları Kudüs, Eriha kutsal toprakları size vaat ettim, yazdım diyor ya. Yazdım. Allah'ın yazdığını kim bozacak? Bunu bize verecek. E ee, ne kaldı arkadaşlar? Kapıdan girmek kaldı diyor ya. Ya nasıl gireceksin adamın şehrine ya? Ya feydâ dekâltumû Siz diyor bak. Mevla girin buyurdu ya. Kapıdan girdiğimiz zaman diyor o ikisi. Feynnekum gâlibûn Otomatikman gâlibis diyor ya. Niye Allah öyle dedi diyor. Adam diyor ki ya akıl mantık mı senin için? Nasıl gâlibis diyor ya. Boyumuza bak bosumuza bak diyor ya. Bir de adama bak. Üflese bizi. Püskültür öbür tarafa. Nasıl galib olacak? olacaksın? Kime inanıyorsun? Kime güveniyorsun? İşte sözün sonunu bağladığın dikkat et. ''Ve alellahi fetevekkelû'' Ne dediler? Ya ne adamsınız siz ya! Ancak Allah'a güvenin, inküntün müminin. Eğer müminseniz gerçek inanan sizseniz Allah'a güvenin dedi. Anladın mı şimdi? Orada Allah'a güvenin dendiği zamanda hesap ne olacak? Kalkacak. O kaç metre? Ben kaç metreyim? Onun ne kadar gücü var? Benim ne kadar gücü var? Onun ne kadar silahı var? Benim ne kadar silahım var? Böyle bir şey yok. Bedir Muharebesi üç misli orduydu. Hendek Muharebesi neydi? 15.000 kişi geldi. Hep birçok muharebede böyle oldu. Şimdi 3-4.000 kişilik sahabi 100.000 Rum ordusunu yendi. Muhtede, şurada, burada ne destanlar var. Bu sayılan mıdır? E Allah'a tevekkül edin anladın mı şimdi? Ha sebebine sarılmak başka. Amma velakin emir geldiği zaman da hesap yok. Emir geldiği zaman Zahiri sebeplere bakılmaz. Şimdi mesela Bedir muharebesinde sahabe 313 kişi, karşı taraf 900 küsür kişi, yani 1000'e yakın. Silah ona göre, develer ona göre, atlar ona göre, Bedir'de, Müslümanlarda 2 tane at var. Zübeyir'le var. At yok, bir şey yok. Karşı taraf her gün 10 deve kesiyor, yiyorlar. Bu taraf açlıktan kırıldı. Kafirler her gün 10 deve kesiyor. Zaten sayıları da belli değil. Baştan tabi sayamıyorlar falan. Tam tespit edemediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların adamları esir oldu. Sucuları. Sahabe esir etti geldi. Onlara sordu ki kaç deve kesiyorlar günlük dedi. Bu, buyurdu. Dediler ki on deve kesiyorlar. Efendimiz buyurdu ki dokuz yüzle bin arası dedi. Onların ne kadar deve yiyeceğini bildiği için o kavurların bunlar bu kadar yer adam başı dedi. Hesabı tam tutturdu yani yediklerinden. E Müslümanların yiyeceği yok. Bir şeysi yok. Silahı yok. Atı yok. Üç misli. Akıl ne der? Akıl der ki, kendimizi tehlikeye atmayalım. Bir de ayet de uydurur orada. <gülüyor> ayet uydurur der ki, ayet var. Velayetül kubbeyi cümletay. E mümin kullarıp kendisi tehlikeye atmayın. Ayet var, doğru. Ama orada o ayet geçerli mi? Niye değil? Yok, de bakalım. Ha, orada özel bir durum var. Çünkü Allah Teala ne buyurmuş ona? Ve yediyukumullah ihdit taifetayen en alekum. Ya Avuçüfyanın kafilesi, ya petirdeki müşrikler, ikisinden birinden karşılaşmayı tercih edin. Hangisine karar veriyorsanız, onu size verdim diyor. Yani onu size verdim diyor. Söz verdim diyor. Şimdi o söz verdim dediği noktada artık o 900, ben 300, onun ...bin atı var, benim iki atım yok. Bu olmaz ki bu. Tevekkül bozuldu işte. Söz olduğu zaman, vaat olduğu zaman, Allah'ın vaatinde kuluf olmaz, tekeluf olmaz. Ama ayeti iyi anla, iki taifeden birini söz verdim size. Ne demek? İkisine birden dalarsan, o da olmaz. Onun için Bedir'de gavurları geberttiler, yetmiş esir, yetmiş leş. Tam ordu üç günde toplandı, Ebu Süfyan kafilesi de Mekke'ye anca zor kurtardılar ticaret malını. sabeden birisi Efendimiz'e ne dedi? Ya Resulallah dedi, bunlar burada zaten kırıldı gitti. Ebu Süfyan'da da çok ticaret malı var. E, şimdi oraya yürüyelim, onu da alırız. Efendimiz sustu biraz. Efendimizin amcası Hazreti Abbas. O zaman esir. Müslümanların arasında değil, esirler arasında. O da oradan o istişareyi duyuyor. Çadırınç Efendimizin amcası, ne acayip akıllı insan. Oradan dedi ki, yeğenim dedi uyma buna dedi. Halbuki daha Müslümanlığı falan yerleşmemiş yani. Esir şeyinde, konumunda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, niçin dedi? dedik Allah sana iki taifeden birini söz verdi. Sözünde de durdu dedi. Bak ikinciye dalaşma dedi yani. Efendimiz diyor ki amcam doğru söylüyor dedi. Çünkü ayet diyor ki iki taifeden birini söylüyor. Ama Allah dese ki bütün dünyayı verdim sana yürü git gözünü kapat. Ne buyuruldu şu olur. E, Hz. Abbas bu ayeti nereden biliyordu? Onu orada esirken sahabeler okuyormuş. O okurlarken o esir ya duydu onu ayeti. Aydı sonra zaten iman ettiği çok büyük faziletlere sahip oldu. Allah şefaat neden eylesin. Amin. Hazreti Abbas o zaten radıyallahu anh o tabi Mekke'de çok sıkıntılar çekti kendini gizledi baştan beri efendimize akabe biyatlarında efendimizin yanında bulunduğu Medinelilerle ellerle görüştürdü etti onu hicretini efendim sağladı falan yani onun hiçbir efendimize sallallahu aleyhi ve sellem zaten zararı olmadığı gibi çok koruması da olmuştur nihayetinde de çok büyük bir e, sahabi olmuştur yüce bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilerisi gelen kimsesi olmuştur. Amma ve lakin burada tevekkül neye göre? Söz varsa Mevla buyuruyor ki her dükkanda yazar. E, ticaret Er rizku alallah. Yazıyor değil mi sizin dükkanda da? Ne demek? Rızık Allah'a ait. Ne demek? Söz verdiği. Ben seni yarattım seni yedireceğim. Ecelin açlıktan ölmekse o başka. O zaman her taraf sebze meyve dolu olur sen açlıktan yine ölürsün. O ayrı bir hastalık olur o. Senin rızkını vermek bana. Yazdınız mı dükkana? Yazdınız. Her giren de bakar. Ondan sonra ne var? Ondan sonra orada yine bir harama bulaşmak üzere ya bir kredi alayım ya bir rüşvet vereyim ya bir rüşvet alayım ya şunu yap ya Burda ne yazdın? Rızka Allah Kefil sen Şimdi niye böyle harama düşüyorsun? Mevla seni helaldan yediremedi mi sen illa haramdan yaşayacağım zannediyorsun? Helaldan ölecek misin? He ne buyuruyor? İnni tevekkeltu alellahi rabbi ve rabbikum Peygamberlerin kelamı Kur'an'da Ben Hud aleyhisselamın sözü de olabilir Ben hem benim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a güvendim. tevekkül ettim. O beni zayi eder mi? Etmez. Ma min illa illâ bina binâ Yeryüzünde gezip dolaşan, debelenen, yürüyen, adım atan, ayak çırpan hiçbir canlı yoktur ki onun perçeminden, alın saçından, yularından Allah yakalamış olmasın. Herkesin yuları kimin elinde? Mevla'nın kudret elinde. Böyle bizim gibi eli yok. İstediğimi indir istedim istediğimi... Kime tevekkül ediyorsun? Seni zayi etmeyeceğine söz veren, hiç ölmeyecektir diye O zaman niye onun sözünden çıkıyorsun da? O bana söz verdi. Sen helalından kanaat et, haramlardan sakın. Ve men Kim haramlardan sakınırsa yec'allehu mekreciâ Allah ona her dardan çıkış kapısı yaratacak ve rızûkû mül-hayzü hiç beklemediği yerden rızkını yollayacak ummadığı yerden Allah rızkını gönderecek peki sen de geliyorsun hoca efendi var benim çalıştığım yerde namaza müsaade etmiyorlar ben de aç kalmamak için mecbur namazı bırakıyorum ne oldu şimdi? kim verdi sana bu fetvayı? farz namazları nasıl bırakırsın? ama başka iş de bulamam aç kaldım ama haramdan sakınana diyor darlıktan çıkış kapısı açacağım rızkını beklemediği yerden göndereceğim ama bir gün iki gün sabret bakalım belki bir imtihan olursun hemen niye efendim şüpheleniyorsun evhamlanıyorsun aç kaldım diyorsun <gülüyor> kim Allah'a tevekkül ederse itimat ederse Rabbim beni zayi etmez ben haram işlemeyeyim günah yapmayayım Allah'ın emrinden çıkmayayım derse Bilsin ki diyor Allah ona yetecektir. Yeterli gelecektir. İnna Allah baligu emri. Allah tuttuğu işe ulaşır. Yapmak istediğini yapar. Kimse engel olamaz. Kadjallellah li kulli şey Ama ya Rabbi işte ben de namazdan sebep işten çıktım. İşte sakalımı kesmeyeyim diye işten çıktım. E kadın işte başımı açmayayım diye okuldan çıktım. Efendim e ee? ama sen de bana bir kapı açmadın işte bak ne zamandır sürünüyorum. Hemen ayetin sonunda ne cevap veriyor? Allah her şeye bir kader tayin etmiştir. Zamanı var. Sana çıkış kabısı yaratacağım ama senin istediğin zamanda değil, benim istediğim zamanda değil. O arada da bir imtihan payı var mı? Var mı? Kiminin işi hemen rast gelir, kiminin işi baya ters gelir. Ne yapacağız şimdi? Sen de burada şimdi imtihan olursun, hemen kaybedersin. Ya Mekke'den Medine'ye e geldiler. Ne oldular? Hasta oldular. Mekke'nin havasına alışmışlar, Medine'nin havasında. Acayip efendim, sıtmalandılar. Kiminin devesi öldü, kiminin karısı hastalandı, kiminin şöyle, kiminin böyle. E Doğru Müslümansa ne dedi? Mevla'yı imtihan ediyor. Eğrim adamsa ne dedi? Bu nasıl din ya dedi. Allah için evi barkı terk ettik, Allah da bizi burada hasta etti dedi. وَمِنَ النَّزْمَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَىٰهَ حَرْف Hac suresi Hepinizin başına gelebilir, benim başıma her gün geliyor İnsanlardan öylesi var ki, Allah'a ibadet yapıyor ama diyor, dingil üzerinde Ne demek? Yerleşmemiş İman kalbe yerleşmemiş Ayak seccadede yerleşmemiş Böyle kenarından tutuyor işi, ucundan tutuyor فَيْنَ صَحَابَهُ خَيْرُ نِتْمَيَنْ نَبِي Ben bir namaza başlayayım Hanım bir kapansın Şöyle bir faizi, maizi, haramları falan, işkileri kumarla bir bırakalım. Ondan sonra bakalım bu hocanın dediği gibi çok güzel zenginlik, mutluluk falan geliyor. Eğer ki diyor dünyada mal, hayır, ganimet yani biraz imkanlar arttıysa itmelim. Aa bu din doğru arkadaş, bu hoca doğru konuş. Ve yine sahabetü fitne. Ama ne zaman namaza başladı Allah da ona bir dert veriyor. Allah. Adam ki, biz derdimiz açılsın diye namaza başladık. Allah belamızı verdi. Ya mübarek adam ne belanı verdi? E i̇şte efendim ayağım kırıldı. E kırılsın ne yapalım? Tamir olur. Yapışır. Yok efendim. E biz işte haramı bıraktık. E arabaya tosladılar. İki milyar masraf. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? E Allah'ım yarabbi imtihan ediyor seni ya. Öbürü namaz yok, abdest yok, oruç yok. Sabaha kadar içiyor, oynuyor, gülüyor. Ondan sonra... Dünyada da çok mutlu. E ne olacak şimdi? O mu doğru? Senin ayarın nerede? Ölçün ne? Eğer gidiyor efendim İslam'a girdiği zaman başına sıkıntı geldiği zaman inkale ve veci Yok ya bu din bana göre değil diyor. Beni açmadı hiç. Huzurum bozuldu diyor ya. Namaza başladım bunalıma girdim diyor ya. Kasirat dünya ve akira. Şimdi buna zaten belata geldi ya. Bela gelince de dinden de çıktı ya. ibadeti de bıraktı ya. Bu diyor dünyayı da kaybetti, ahireti de kaybetti. Öbür cahurun en azından dünyalığı var. Bunun hepten dünyası da gitti, ahireti de. Zelgül husranul mübin. Bu çok belli, belirgin, aşikar bir zarardır. Bu zarara razı gelmeyin. Bu kapı Allah'ın kapısıdır. Başka gidecek kapı yok. Başka isteyecek melci, merci, melce, sığınak yok. O zaman ne yaparsa yapsın bize razı geleceğiz. Ondan bileceğiz. Ona itimat edeceğiz. Ahirette rızasını gözleyeceğiz. Rızası her şeyden üstün değil mi? Adama dünyada bin türlü imkan vermiş ama Allah ona kızgın. Ahirette yeri ateş. Ama senin imkanların kısıtlanmış, başına sıkıntılar gelmiş, fakirlik, hakirlik, zelillik, hastalık. Ama Allah senden razı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te taşlandı neler oldu ayakları kana boyandı da dönerken orada asmanın altına oturduğu vakitte ne bu? Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi çaremin azlığını gücümün zayıflığını sana şikayet ediyorum. Sen bana bu dini tebliğ etme vazifede yükledin. Bir tane Zeyt yanımda iki kişi çıktık. Taif'te kimse şey kimse inanmadı. Çoluk çocuk deli doluyu da topladılar, bizi taşladılar. Ama bana sen bu yükü verdin. E şimdi güç ver ben, gücüm az. Ama sana şikayet ediyorum, kimseye şikayet etmiyorum. Ve hevâni âlennâs. insanlar nazarında hiç itibarım yok, millet bana değer vermiyor dedin. Ama ben senin dinin için istiyorum gücüm olsun. Ve lakin şikayetim ancak sana. Ama sonunda nasıl bağladı, uzun bir duadır. İn lem yekûl leke gâdabun aleyye Ya Rabbi! Durumum ortadadır ama eğer sen bana kızgın değilsen ben hiçbir şey aldırmıyorum. <gülüyor> Müslüman bunu diyecek ya. Ya Rabbi sen bana kızmıyorsan, sen benden razıysan ben hiçbir şey aldırmıyorum. Ama sen en ufak bir dünyadaki tebedülata... Tehavvüle, değişikliğe En farklı bir imkan darlanmasında Hemen hiç Allah razı mı değil mi Hesabını ortadan kaldırıyorsun Hemen milletin ölçüsüyle, tartısıyla işi tartıyorsun, ediyorsun Demek ki Allah bu din doğru değil Veya bu yol doğru değil Veya efendim inkar edenler bu kadar rahat Biz iman ettik niye bu kadar dardayız Falan oho Sen ahirete hiç o zaman inanmıyorsun Sonsuz hayatı hiç hesaba katmıyorsun Bu kaç gündür bu Bunun çilesi de geçer, keyfi de geçer Diyorum sana 70 milyardan fazla insan. Bunlar ne kadar keyif edenleri de oldu. Ne kadar çile çekenleri de oldu. Şimdi hangisinin ne hatırladığı var? Bir şey yok. Ama amelin karşılığı ahirette bekliyor. Sabredeceğiz arkadaşlar. Tevekkül edeceğiz arkadaşlar. İtimad edeceğiz Allah'ımıza. Celle şanu, celle celaluhu. Ya. Neticede ne oldu? İsrailoğulları... Yusuf aleyhisselamı dinlemedi, Kahlbajam dinlemedi. Ne dediler? Bir de ne dediler? Galuya Musa, in de ben de oradı inna haun al Sen dediler, Rabbinle beraber gidin içiniz, Musa aleyhisselam. Biz burada oturuyoruz, siz Kaleifet dediniz, onları tepeleyin, bizi çağırın. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunları. Mevlada ne burdu, Kaleifet inna Muharram ötün 40 sene, 40 sene oraya, oraya şimdi yazmıştım. Tevekkül edip kapıdan girseydiler Allah adama bir korku verecek. Allah adama bir korku verdiği zaman aslan kedinin karşısında ne olur? Tirtil titrer. Bakarsın kocaman adam kısa boylu bir adamın karşısında tirtil titrer. Çünkü cesareti veren kim? Allahu Teala. Korkaklığı veren kim? Allahu Teala. Kalpler kimin elinde? Allahu Teala'nın elinde. Hiç kimsenin bedeni, vücudu, cüssesi, silahı ona kuvvet vermez ki. Kuvvet kalptedir. Kalpte Allah'ın elindedir. Öyle mi? Bazı adamlar var öyle, kısa boylu falan. Diyorlar ki mesela bu adam alemin babası, kralı falan. Diyorlar ki mafyanın başı falan. Bir adam. Bir de bakıyorsun benden kısa boylu falan. Ya bakıyorsun diyorsun bu adam nasıl? Oho diyorlar. Bu adam diyorlar, girdiği zaman ortalığa, aleme herkes titrer. Niye? Allah adama cesaret vermiş. Allah adama cesaret vermiş. Boylan değil ki. Ancak Allah'a tevekkül edin. Eğer gerçek müminseniz dediler, Dinletemediler. ne demediler? Bunlar da tefekküre etmediler. Mevla da ne yaptı Kudüs'ü onlara? 40 sene haram etti. Şimdi girmek varken 40 sene sahrada, çölde sabah çıkacaksın, akşama kadar dolacaksın, çölde. Akşam olduğu vakitte oturacaksın. Sabah kalktığın vakitte neredesin? Aynı dün sabah çıktığın yerdesin. 40 sene böyle aynı güzergahta dolaştı. Ama Musa Aleyhisselam da o vaziyette vefat etti. Harun aleyhisselam orada 40 sene zarfında vefat etti. Peygamberlerde ne sıkıntı var çekti. En sonunda yine yüce Ali aleyhisselam'a nasip oldu. Musa aleyhimden sonra peygamber oldu. Onların da 40 senede hep döküldüler, yaşlıları, o isyankarları öldüler. Yeni gelen nesille beraber yüce Ali aleyhisselam Kudüs'ü fethetti. Ama tevekkül edilseydi 40 sene evvel rahatlık içerisinde feth olacaktı. Musa aleyhisselam peygamberlere ibadet üzere rahat edecekler orada. Yani öyle bir iş ki senin cemaatin içindeki bir adamın yaptığı işten de senden de zarar geliyor. Bir de bu da var yani. Bir peygamberin ne suçu var? Ama Mevla'nın kanunudur. Ha o suçlu manasında değil. Ama bu mızıkçıların yüzünden cemaat zarar görür. Allah muhafaza. Allah bizi ya Rabbi. Tam itimat, tam itikat, tam tevekkül, tam teslimiyet. Ama bu tevekkül hakkında evliya olan o kadar konuşmaları var, sözleri var, beyanları var. Herkes makamından konuşmuş. Bizim makamımız düşük. Onun için biz ortadan gidiyoruz. Herkesin anlayacağı dilden konuşmakla mükellefiz. Şimdi bir hadis-i şerif burada rivat ediyor. Men serravven yekûne ekrâmen nâs İstiyor musun diyor. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların en kerimi, en Allah katında değerlisi sen olasın. Bu seni sevindirir mi? Sevindirmez oğlum. mu? Fel <Sessizlik> Haramlardan sakınırsan Allah katında en değerli sen olursun. Rengin siyah da olsa, malın mülkün olmasa da e ve herkes seni düşük görse de, haramlardan kim sakınıyor? En değerli kim Allah katında? O. İnne ekramekum, indallah etqaqu. Allah katında en şerefliniz Soy, soğ, mal, hasep, nesep itibarıyla değil, haramlardan sakınması ve takvası itibarıyla en üstün olan, en keremli olan. Ve mensurrani kuniyyat ve İnsanların en güçlüsü olmak istiyor musun? Senden güçlü kimse olamayacak. İstiyorsun tabii ben de istiyorum. Ama başka yerde arıyoruz. Feley tevekkel alallahi teala. Ancak Allah güvensin, hiçbir şeye kalbini bağlamasın, takmasın. Sebeplere sarılsın ama sebeplere kalbi bağlamasın. O zaman diyor en güçlü kim olur? O olur. Niçin? Çünkü itimat ettiği zat kim? Allah. Hasbi Allah. Allah bana yeter. La ilahe illa hu. Ondan başka hiçbir ilah yok Aleyte <gülüyor> ve Ben ancak ona güvendim Ve Rabbul Arşil O büyük arşın Rabbidir Bu dua kaç kere okunuyor sabah akşam? 7 kere Tevbe suresinin sonu 7 kere bunu okuyan adam Sabah akşam <gülüyor> Ne derdi varsa Niyet etsin Allah bana yeter bu derdimi açmak hususunda Diye düşünsün Yedi kere de bunu ancak sana tevekkül ettim diye okurken manayı düşünecek huzuru kalbiyle okusun. Onun ne mühim sıkıntısı varsa hangi şey onu dertlendiriyorsa Allah ona yetecek diyor. Devam edin hangi sıkıntınız var açılana kadar. Ondan sonra öbür derde, ondan sonra öbür derde. Ama ne diyor biliyor musun? Sadıkan kâne kâdiben. Şimdi hiçbir duada bu yok, bu duada bu var. Nedir o? İster diyor doğru söylesin bu lafı, ister yalan söylesin diyor. Ne anladınız? Yani hasbiallah, Allah Allah bana yeter diyorsun ya Bazı insan bunu derken, evliyaullah gibi bir makam sahibi olursa Hakikaten hiçbir şeye güvenmez ancak Allah'a güvenir, o sadıktır Bizim gibiler nedir? Bizim gibiler ancak Allah'a güvendim der ama Ondan sonra da bir avukat geldiği zaman çıktı evet nerede kaldın ya, beni attılar nezaret haneye falan <Gülüyor> Değil mi? Ben şimdi hapishaneye attıkları vakitte beni ben bu işi anlamıyorum tabi Allah diyorum ama içimden de ne diyorum e bu kadar cemaatimiz var bu kadar sevenimiz var bu kadar tanıyanımız var bu kadar çevremiz var E biri gelir çıkarır herhalde aa gelen yok ki kimse şey sokmuyorlar ki ne avukat çöküyor ne bir şey çöküyor o zaman en büyük bir ordinalist profesör var ismini söylemeyeyim şimdi vefat etti ona dediler 10.000 on dolar verelim sana, bir bilirkişi raporu ver, bu hoca ne yapmış? Yani bilirkişi raporu mahkemeye verir, o zaman degemeler zamanı. Dediler ki bir bilirkişi raporu ver, o da ordinalüs, anayasayı yazanların hocası yani. Sen dediler bir bilirkişi raporu ver, adam zaten bir şey yapmamış ki. Vazetmiş. etmiş. E ne olacak hanım uçursun? Adam da dedi ki, bunun kararı dedi çok derin yerlerden verilmiş, buna bilirkişi raporu para etmez, alın parayı geri dedi. Şimdi bu haberler bana geldi, geldi, geldi. Ne anladım? Ahmet sen yatıcısın. Kıpırdanma. Çevre, mevre sökmez. Allah karar vermiş yatacaksın ya. Bu sefer biz hasbi Allah nasıl okuma başladık? Evelden beri hasbi Allah çekiyoruz ama ya Rabbi bir sen kaldın. Bu benim başıma geldi. Ben 400 küsür gün yattım. 400 küsur gün 3 ay 4 ay da tek yattım. Ondan sonra öbüründe de tek yatmadım ama birini verdiler keşke yalnız kalsaydım. <gülüyor> o da başıma bela oldu. Ama velakin mesele nedir? Hasbi Allah, değil mi kardeşim? O sen avukat beni çıkarır. Ne yapmışım ki 3 ay sonra çıkarım, 5 ay sonra çıkarım. Kanun değişti. Ben içerideyken 312 değişti, Avrupa Birliği'ne uyarlandı. Kesinlikle çıkmam lazım. Çünkü bu sefer konuşma değil de eyleme dönüşürse suç oluyor maddesi gel. E bende bir eylem yokmuş şey yok. Kimse de sokağa çıkmamış, bir şey yapmamış. Bu sefer de kesin çıkarız. Bu sefer bir daha mahkemeye müracaat ediyoruz ki yeni kanuna göre beni bir daha yargılayın falan. Lan bandırmadan canlı 16 saatte kelepçeli geliyoruz. Şişelere bizi işitiyorlar. Tuvalet yok, abdest yok, ya biz namaz adamıyız. Ondan sonra e bir daha gideceğiz 16 saat. Geldik mahkemeye boşuna niye? Devam o kanun değişti. Sana değişmedi diyorlar. <gülüyor> ya kardeşim yani ne lüzumu vardı biz bir daha mahkeme açtık ki fuzuli ya. Bir daha o kadar gittik geldik canımız çıktı. Çok sıkıntı. 400-500 şeker. Şeker ölçme cihazımız yok. Efendim ilacımız yok. Doktora çıkamayız bir şey olamayız. Adam şimdi girmiş bir senedir yatıyor. Neydi gözümden diyor hastayım diyor. Bir senedir gözünde ne var ya. Biz orada hakikaten hasta olduğumuz hiç. Ha şimdi ama. Ne zaman böyle? Kanun değişti. Bundan kurtarabilirim. Şu şöyle oldu. Bundan kurtarabilirim. Yeni bir imkan da oldu. O hasbiyallah Allah'ta işte o zaman adam kazip oluyor, yalancı oluyor. Ama ne zaman ki Ya Rabbi senden başka bütün kapılar kapandı. Ne diyor duada? İn kat'ar racâ mink Senden başkasından ümit kesildi. Ve kabet âmâlu illa fik <Sessizlik> Senden gayrinden beklentiler husrana uğradı. Ve sütletin duruğu illa ile senden gayrine çıkan bütün yollar kapandı. Ya Allah, ya Karim, ya Semir, ya Muciyip, ya Basiir. İşte o zaman ey yakın Allah, ey duyan Allah, ey işiten Allah, ey gören Allah. O zaman Allah yetişir. Öbür türlü oradan bir imkan var, buradan bir fırsat var. Doktor şöyle dedi, avukat böyle dedi. Takarsan kafayı oralara çok bekler. Sebebine sarılmak başka kalp sırf mevla ile irtibatlı olacak. Kalp de ortaklığı kabul etmiyor Allah. Şirketi kabul etmiyor. İnsanlar bile öyle değil mi ya? Bir avukat baksak ki bu adam başka bir avukatla daha da anlaşıyor. O senin işini ne yapmaya başlıyor? Savsaklamaya başlıyor. Niye? Ha, ayapsın da göreyim. Ya insan bile ortaklığı kabul etmiyor. Kendisi benden aciz ama yine de diyor, "Bana güveniyorsan Kimseyi bu işe katmayacaksın diyor. Demiyor mu insanlar birbirine böyle? Bu işi bana veriyorsun. Ne kırk kişiye daha söylüyorsun? Demiyor mu? İşte onun için insan ortaklık kabul etmiyor. Ya Allah şerik kabul eder mi ya? Celle şahane bu cellece. Kalp Allah'ın evidir. Evine başkasını sokamazsın. Evi temiz tutacaksın. Zikirle süpüreceksin. Hasbi Allah'a güzel okuyacaksın. Sıkıntımız var. Hepimizin dertlerimiz var. Ama şu Hasbiye Allah duasında bir müjde var. Ebu Davud rivayet ediyor hadis sahih. Ne müjde var biliyor musun? Diyor ki diğer dualarda diyor tam doğru ve sadakatla okursan tutar ama bu Hasbiye Allahu la ilahe illallah aleytevekkeltu ve kelltuhu, rabbul arşil azim bu öyle bir duadır gidiyor. diyor bunu diyen adam sadece dilden dese kalbinden tam itikadı, itimadı, tevekkülü olmasa da yani yalan konuşsa da diyor. Yalan şu demek. Ya Rabbi sen bana yetersin diyor ya dilde. Kalpten Allah'tan gayrilerine de güveniyor. O zaman o yalancı olmuş oluyor. Ama diyor bu duanın öyle tesiri var ki dilden sen bana yetersin diye bu duayı okursa diyor yalancı da olsa Allah yetecek ona diyor. Başka dualarda bu yok. Kalple dil uyacak diyor. Bu duada diyor ki isterse kalbi başka olsun. Bunu ağzından söyleyenin sıkıntısını Allah yetecek diyor. Dualarım kitabında var. Diğer kitaplarımızda var. Yani bu meşhurdur zaten. Zaten Tevbe suresinin son Ayetinin yarısı yani, ayetin tamamı da değil. Fein tevelle ufekul orası değil. Fein tevelle ufekul diye başlıyor, orası değil. Hasbi Allah diye devam ediyor yani yarım satır. Allah tam tevekkül nasip be Amin. En kuvvetli olmak istiyor musun? Ancak Allah'a tevekkül et. Ve mensur ra'yukunah ne İnsanların en zengini olmak kimi sevindiriyorsa, fal yekun bima fiyedillat aleykum bima fiyedil. Şimdi. Kasada paran var. Bankada hesaplarım var. Dükkanlarım var, kira gelirlerim var. E, Zekiren, azıpların, stoklarım var. Çuvallarla unlarım var, şekerlerim var, falan filan. Bir de Allah'ın... Bunlar senin elinde, evinde. Bir de Allah'ın elinde ne var? وَلِلَّهِ غَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضُ Göklerin yerlerin gazineleri Allah'ın. Senin elinde ne var? Allah'ın elinde ne var? Şimdi sen neye güveniyorsun? evindekine ve elindekine daha fazla güveniyorsun öyle mi ben de öyleyim e kaşada para yok evde azık yok ona göre gelir at yok e ne olacak aç kalacağız korkmaya başlıyorsun halbuki Allah'ın hazinelerinde bir azalma var mı yok eğer sen diyor Allah'ın elinde olana kendi elinde olandan daha fazla güveniyorsan en zengin sensin ama ne zaman benim malım benim gelirim şuyum buyum ona güveniyorsan o zaman en fakir hakikaten bakıyorsun, Allah'ın hazinesine güvenen fakir ne kadar rahat uyuyor öbürü katır trilyoner batacağız diye uykusu kaçıyor öyle mi? öyle mi? adam sofrada kaç çeşit yemek varken açlıktan öleceğim deyip evhamlanmış öleceğiz diyor ya açlıktan öleceğiz, çok ekonomi bozuldu diyor ya mübarek adam yemekten öleceksin, ne açlıktan öleceğim? kaç çeşit yemek var? Bu kalp kalp. Allah adama bir zenginlik veriyor kalbine. Bir kanaat veriyor kalbine. Bir cesaret veriyor kalbine. Öbür türlü eline ne verirse versin. Adam mutmain olmuyor ki. İnsan tatmin olmuyor. En zengin olmak isteyen Allah'ın elindekine kendi elindekinden daha fazla güven. Sıfırsın. Hiçbir şeyin yok. Öyle mi? O haldesin. Ama Allah'ın her şeyi var mı? Var. Zenginsin. Çünkü Rabbin zengin sana söz vermiş. Söz veren kim? Senin patron söz verdiğime güveniyorsun. Ondan sonra bu memuriyetten adamı kolay kolay atamıyorlar. Ben buraya girdim ya şimdi. E tamam artık garanti. Öyle mi zannediyorsun? Ondan sonra ne afetler, ne felaketler. alacağım bir milyon maaş, bin lira maaş neyse. Başına bir bela gelecek, ayda beş bin lira lazım. Ne olacak? Öbür türlü bir soğan ekmekten 90 yaşına kadar gitti. Safazalam gidiyor adam. Hakikaten ya, baksan ki fakirler daha çok yaşama ihtimali kuvvetli. Halbuki vitamin alamıyor, bir şey alamıyor, yiyemiyor, et yemiyor, süt bulamıyor. Ama mesele değil ki neden? Adamda stres yok ki. Öbürü çek döndü, senet döndü, stent tıkandı kalp. Adam birden, aa, yüz milyarlık çek. Bir anda döndü, adam küt gidiyor. Öbürünün yok gibi bir şey, kaybetsen olacak? Adam yaşıyor adam. Onun İbrahim Ethem Hazretleri'nin bu yola dönmesinin çok kıssalarını anlatırım size. Bir kıssasında da onu anlatıyor yani. Saraydan bakıyor, garibin biri derviş. Orada kupkuru bir ekmekler var. Onu çıkarttı, böyle bir su var. O da suda kirli. <gülüyor> Suya bandırdı, ondan sonra yedi falan. Ondan sonra da kıvrıldı, yattı. Yahu dedi, şimdi bunu uyandırmayalım, ayıp olur dedi bekçilere. Uyanınca bana bir getirin. O da Belk Sultanı yani. Getirdiler falan. Eee. Adama soruyor, sen diyor şurada bir kuru kur ekmek yedin değil mi? He. Bu suya dalbandırdın, boğazını yırtmasın. Ondan sonra yattın uyudun, rahat mısın? Çok rahatım diyor. Dualar, zikirlerle uyudum, zikirlerle uyandım. Elhamdülillah aleyhissi yuhil mevtea ve alâküm şerbedir. Zikire de, hede gelmiş. Ya diyor ben bu kadar saray, taç, taht, erzak, nevale, depolar, azıklar, bu kadar stoklar bu nedir ya? Bu ne külfet, bu ne zahmet, bu ne meşakkat bu? Sen ne rahat adansın dedi ya. O aradan dedi ki, ya İbrahim dedi kendi kendine. Senin ne zorun var bu kadar sıkıntı çıkıyorsunuz dedi. Bu adam senden daha huzurlu dedi. Ver Allah'ın yoluna ibadetin kendini. Döndü. Allah bize bu şuuru nasip etsin. Amin. Yani ne yapalım arkadaşlar? Ben de çok konuşuyorum da. Ben de, de amel işine geldiği zaman da ne olduğum belli değil. Yani. Ne? Kanaat kalptedir. Velakin bazı kere insanın elinde bir şeyler olur. Onlar da bazılarını aldatır. Bazısının kalbinde olur, elinde olmaz. Bazı elinde olur, kalbinde olmaz. Allah kalbimize sokturmasın. Amin. Amin. Allah muhafaza bürsün. Çünkü dünya şeyi kalbe girdi mi kötü. Ama yoksa insan iyi arabaya binebilir. İyi kumaş giyinebilir. Evlenebilir. Çoluk çocuğu olabilir. Sünnette de var. Allah nimetinin eserini görmek ister. Ama bütün meselene o seni güvendirmeyecek. Ve o seni insanlara karşı kibirlendirmeyecek. O seni insanlara... Hatta fakirden daha insan... Fakire karşı daha zengin tevazulu olmalıdır. Daha boyun eğmelidir. Daha hürmetli olmalıdır. Zengin yani imkanlarından utanmalıdır. O fakirin karşısında zengin utanmalıdır. Fakir utanmamalıdır. Çünkü neden Allah onu cennette padişah yapacak? O cennette onun nasibi zenginin fakirden daha az. Çünkü Allah dengeleyecek ya bunu. Böyle olursan bir sorun yok. velakin bu denge muhafaza zor bir hadis-i şerif daha okuyalım bitirelim men tevekkele alellahi ve kana' küfiyat dalebe şimdi rızık endişesiyle uğraşıyor muyuz? çalışıyor muyuz? yoruluyor muyuz? zorlanıyor muyuz? endişeleniyor muyuz? hepsi var ama kim Allah'a tevekkül eder bir de kanaat ederse kanaat ne demek kanaat? hırs yok Ha, bu kanaat olduğu zaman, el kanaatükenzü'l-lâh'efnâ. Bitmez tükenmez hazinem var. Kanaat edeceksin. Ne olur, üç çeşit yemem, iki çeşit yeremem. Ne olur, efendim, hemen borç alayım, hemen kredi alayım, yok, ne lüzum var? Efendim, cep telefonumu değiştireyim, ya niye değiştiriyorsun? Yüz milyonluk telefon, e olsun, bu seni idare eder. Araban on milyarlık, tamam, yeter. Ve ille yüz millalık harap alayım. Borca gir, ondan sonra daha çalış, ondan sonra harama gir. Ne gereği var? Ondan sonra sıkıntıya giriyorsun, strese giriyorsun, vade geliyor, ödeyemiyorsun, hasta oluyorsun, namazı kaçırıyorsun, mübarek adam. Mübarek adam. Ne gereği var? Kanaat et. Lazım değil. Bir evin var, bir daha olsun. Ha bir zarur etmem. E tamam, 70 metre ev alabiliriz, yüz yetmiş olsun. ya kanaat et. Kabir daha dar. Yüzlerce sene yapacaksın orada kanaat edersen bir defa Allah'a güveneceksin. Haramdan kaçınacaksın. Helaldan rızkını arayacaksın. Bir de tesbihler, zikirler öğretiyorum size devamlı değil mi? E, o, Sünnetle farz arasında sabah yüz kere okusan sen kaçsan dünya peşine koşar diyor hadis-i şerif. Mübarek. Melekler bunu tesbih ediyor. Bütün kainat rızkı subhanallahübihamdi. E sen bu e, sabah namaz bak ne yatıyorsun. İşrak saat ne uyuyorsun. Rızık kapısı o zaman açılıyor. kapan Senin kapın kapalı. Sen dükkan kapalı. E yani sebebine başvuracaksın. Bütün ilimler bu Kur'an'da, bu dinde bu. Dünya ahiret bunda, sağlık sıhhat bunda, rızık bunda, hepsi bunda. Yeter ki Allah'ına inan, güven. Bir de kanaat. Onun busu var benim şuyum yok. O, o benden ileri gitti, ben niye geri kaldım? Ya cennette ileri gitsen de ne yapalım dünyada? Küfiyet talep. O zaman diyor çok çalışıp rızık besine düşmeye karşı Allah kafi gelir diyor. O diyor çok çalışmadan da, çok yorulmadan da, çok araştırmadan da Allah ona kapılarını açar. Ya bazı adam durduğu yerde geliyor, para onun üstüne düşüyor ya. Bazı adama canı çıkıyor peçine düşüyor, hiçbir şey bulamıyor akşama kadar ya. Bu, biliyor musunuz? Rızka lazım, Allah'ın kaderi bu. Zenginliği istediğime veririm meselesini halk çok söylüyor değil mi? Hakikaten de öyle mi oluyor? Okumakla mı? E, güzellikle mi? Değil. Adam kaç diploması var, kaç üniversite profesör, efendim, geçinemiyor. Öbürü de imzasını tersten atamıyor, düzden atamıyor. O da paranın nereye koyacağını hesabını bilmiyor. Adama bir bakıyorsun, Allah! İki koyun güdemez ya. Ama adam bir holdingleri var, yüz milyon dolarlık fabrikası var. Ama bir bakıyorsun adama, Allah Allah! Bu adam bu işten hiçbirini idare edemez. Ne çıkıyor? Mevla ne buyuruyor? نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَوْمْ Dünyada kim ne kadar yiyecek içecek? Ben bölüştürüyorum. Niye göre? Ha, neye göre? Adamın iyiliğine göre zenginliği değil. Zenginlik iyilikle paralel değil. Akıllılıkla da paralel değil. O sadece kader. Anladın? Ama Allah katındaki üstünlük, o senin gayretin, takvan, haramlardan sakın var. Onda senin kesbin var. Bunda da tabi çalışıyorsun ama, çalıştığına göre değil ona bakarsak. Kuyumcu mu daha çok yoruluyor, hamal mı daha çok yoruluyor? Yorulmayla da değil yani. Geçin başka. Evet. Bu kaçıncı farz oldu? Dokuzuncu var Unutmayın, unutturmayın. Arada başka konular giriyor. Ee, tevekkül de bir kısa bir şey anlatmış o Tevekkül hakkında ciltler dolusu kitabım var. Eğer açar konuşmaya kalkarsak, altından da çıkamayız. Çok da dinleriz. Tabi okumak dinlemenin de faydası var. Allah tesir yaratsın inşallah. İnşallah başımıza geldiğinde basiret versin. Bu dersleri aklımıza getirsin. Kanaat versin, tevekkül versin. Ancak kendisine itimat nasip etsin. Gerçek, hakiki iman nasip etsin. Amin. Evet, oturun. Ayaklandı hemen Arifan dergisinin bu sayısındaki ilimler saymakla bitiremiyoruz. Bu cennet, cehennem sonsuz olduğunu inkar eden hocalara reddiye yazdık. Lütfen bu reddiyeyi okuyun, okutunuz. Ondan sonra Bayram Ali Karamustafoğlu Hoca Efendi'yle bir röportaj yapıldı. Efendi Hazretlerinin ilk talebelerinden. Orada okuyun. Çok güzel bir röportaj. okutunuz mu bilmiyorum. Yani ne kadar ilimler var? Mahmut Efendi Hazretlerinin Hocası Hacı Dursun Efendi onun için ne demiş? Çufar Aşık Kutlu Hocası onun için ne demiş? Efendimiz Hazretlerinin faziletlerine dair ilk zamanlardaki gençlik dönemindeki halleri, okutmaları, asker öncesindeki halleri çok güzel röportajlar, onları da okuyunuz. Ondan sonra sonunda size Bu Arifan dergisinin her ayın sonunda size bir kitap kadar dua yazıyorum. Bunlar size çok lazım. Ama ben bile bu çarşamba gecesi buradan çıktım. Gittim birileriyle konuşurken ben de unuttum. Ondan sonra da sıkıntı çektim ertesi gün tabii. Ama ben burada yazdım. Her salıyı çarşambaya bağlayan akşam Yüzer kere tesbihler, bunlara devam edin. Her salı günü Efendim üç kere bir duası var. Bir hafta beladan korumak için bunlara dua efendim devam edin. Ondan sonra velillahi les ma'ul en güzel isimler Allah'a aittir. Fad'u bi Allah'a dua çekseniz neyle dua edin? O en güzel isimlerle dua edin. Çok isimleri var, bin bir ismi var. Bu isimlerden en güzel isimler hadiste belirtilen innellallati alatis a'ten ismen. Allah'ın 99 ismi var. Çok ismi var da özel 99 var. Bunları sayan ezberleyen cennete girdi. Şimdi bu isimlerin birincisi nedir? Allah ismi şerifidir. Şimdi bu derste, bu dergide Allah ismi şerifi anlatılıyor. İsmine tazım edin. Allah da size çok değer verecek inşallah. Ne yaptı? Biştehafi Hazretleri Allah ismini aldı. Efendim çamurdan sildi koydu. Temizledi. Sarhoş idi. Sarhoş iken Allah Teala onu ne yaptı? Tevbeye muvaffak etti. Veli yaptı. Sebebi ne? Ey Bişir sen bizim ismimizi temizledin. Biz de senin kalbini temizledik. Şimdi bu Allah ismine çok değer verin. Burada bu isim anlatılıyor. Manası yani anlatılıyor. Havası anlatılıyor. 16 madde var. Bu maddelerle amel ederseniz sırf Allah zikri sizi kurtaracak. Sırf Allah zikri. Ya Allahu yahu zikri. La ilahe illallah. Orada da Allah zikri var. Bunları ev hastalıklara, yolculuklara, fakirliklere, şişmanlıklara, tembelliklere, ev zalimin kahrına kalanlara karşı neyle kurtulacak? Ya. Burada ne zikirler var? Ne zikirle 16 maddeyle bunları okuyun inşallah. Ondan sonra Erbaîn İdrisiye yazılıyor size. İdris Ali'ye salatü öğretilen 40 isim. Bunlarda da çok büyük faziletler var. Efendim bunları birinci isim yazıldı size. Bu ay bunu ezberleyin. Kırk ayda bunun tümünü ezberlersiniz. Hiçbir hoca bilmez. Hiçbir hoca bilmez onları belki de. Bu ay ne ezberleyin? Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe kulli şeyin ve varifehu ve raziqahu ve rahimehu sübhaneke. Bir ay ya. Bir ayda bu iş ezberleyin ya. Allah'ın Tevhidi her şeyin Rabbi, her şeyden sonra kalacak varisi, her şeyin rızıklandıranı, her şeyin acıyanı. Seni tesbih ederim, seni tenzih ederim. Buna devam ederseniz Allah'ın izniyle çok büyük belalardan kurtulursunuz. Mesela Cuma gününün ilk saatinde okuyan efendim şöyle olur. Efendim. Şu saatte okuyan Allah Teala'nın lütuna günü oluyor, saati oluyor, bir de sayısı oluyor. Çok da uzun şeyler değil, çok da kolay şeyler değil. Adam hapse düşse diyor, cuma namazından sonra yüz kere okusa hapisten kurtulur. Hasta adam, ağır hastalıkları olanlar var. Evet, cuma namazından sonra, kadın ise cuma'nın dağılma saatini hesap edecek. Evde oturacak seccadeye, kıbleye dönecek. Efendim okuyacak. Ne yapar? Yüz kere okursa cuma'nın peşine, hastaysa şifa bulur. Ben dara düştüğüm, çok sıkıntım var. Hangi sıkıntım var? Yüz kere okursa cuma'nın peşine dardan kurtulacak söz veriyor. <gülüyor> Allah dostları bunları tecrübe ettiler, amel ettiler istifade ettiler. Ölüleri de dirileri de kazandı. Hatta kefenine yazdıranlara bile ne kadar faziletler vaat ediliyor. Çoluk çocuğu itaatsız olanlar, işçileri sözünü dinlemeyenler, onların itaat etmesi için okuyor. Ama nasıl okuyacak? Ne yapacak? Ne edecek? Hepsi şey burada yazıyor. Allah tesirini halk eylesin. Amin. Salatu ve la seyyidil murselin. Muhammedim ve ali ali ashabı ecmain ya rahimin ya rahimin ya rahman cennetini istiyoruz acilen nasibeyle amin Allah'ım sen takdir eyle amin cehenneminden sığınıyoruz emin eyle amin Allah'ım rızanı istiyoruz helal eyle amin cennetine nailiyet nasibeyle amin Allah'ım ateşten sana sığınıyoruz dayanamayız zayıf yaratıldık sen muhafaza eyle amin Allah'ım cennetini nasibeyle Allah'ım cennete yaklaştıracak inançlara amellere muvaffak eyle Allah'ım azabından emin eyle. Amin. Ya Rabbi cehenneme bizi hangi inançlar, hangi fikirler, hangi hareketler yaklaştırıyorsa onlardan emin eyle, muhafaza et. Allah'ım âmidi yendilerine arı cehiminden azâdî. Allah'ım Allah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cuma gecesinde senden neler istediyse hali hayatında hepsini senden istiyoruz nasip eyle. Allah'ım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana nelerden sığındı, sığınmadığı bir şey bırakmadı. Biz de hepsinden toptan sığınıyoruz, bizi de muhafaza eyle. Amin. Hakkımızda ne kaza, kader takdir ettiysen akıbetini hayr eyle. Amin. Her işte akıbetimizi güzel eyle. Amin. Başımıza ne gelecekse sonunu hayr eyle. Allah'ım sen en hayırlı günümüzü sana kavuşacağımız günümüz eyle. Amin. En hayırlı amellerimizi, son amellerimiz olmasının nasip eyle. Amin. Ya ben alemin ve ya hayrun veya ve ya hayrun fatihin. Ancak yardım istenilecek sensin, tevekkül edilecek sensin, itimat edilecek sensin. Senden başka kimsenin gücü, kuvveti yok, bir şeye yaramaz. Allah'ım tevekkül nasıb eyle. Amin. Bize hakkıyla tevekkül nasıb eyle. Amin. Dilde kalanlardan eyleme ya Rab. Amin. Tevekkülü, itimadı, itikadı, kalbine inenlerden yerleşenlerden eyle. Amin. Ya Rab, çoluk çocuğumuzu yar eyle, itaatkar eyle. Bizden gelecek nesilleri kıyamete kadar dinle hizmetkar eyle. Allah'ım evimizi, ocağımızı, Kur'an zikir ocağı ile ibadetin zikrin, Esma husna'nın bu zikirlerin, bu duaların nuruyla, feyizlerle bereket, evlerimizi pür nur eyle. Kalplerimizi pür nur eyle. Eğlence sevgilerini, bu oyunları, filmleri, dizileri, bütün hepsini kalbimizden, gözümüzden uzak eyle ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasip Kalan ömrümüzü çok iyi kullanmak nasip eyle. Zikirle geçirmek nasip eyle. Ya Rabbi borca düşüp harama düşmekten muhafaza eyle. Kanaat nasip eyle. Halalından merzuk ile, haramlardan şüphelerden beri eyle. Şu kardeşler uzaktan yakından geldiler, işsiz olanlar var, hayırlı işler nasip eyle. Evlenmek isterler, hayırlı işler nasip eyle. Geçimsiz olanların yuvalarına huzurlar bahşi eyle. Yavrularımız, çocuk çocuklarımızı İslam yolunda bize itaatkar eyle. Allah'ın hayırlarını göster, mal evlat fitnesinden muhafaza eyle. Allah'ın vatanımızı ve İslam vatanları iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Kargaşalardan emin eyle. Ya Rabbi sen Gazze'deki Müslümanlara acil yardım eyle bu Mısır yönetimi de ıslah eyle ya rabbel alemin ilaç gönderilecek yardım gidecek efendim erzak gidecek gıda gidecek Müslüman yol açmıyor ya gidiyor Yahudi ile birleşiyor Müslüman Müslümana ekmek göndermiyor böyle bir zamana kaldık ya rabbel alemin. sen bu İsrail'in Yahudi'nin şerrinden bu Müslümanları kurtar ya rabbi Amin. bu ya rabbel alemin. Mısır halkını da uyandır ya rabbi Amin. yönetimine de tevbe nasib Allah Amin. bütün Müslümanları eli sünnet çizgisine birleştir ya rabbi Amin. Seni el-i Zelilu zelil ile, haqir eyle, şerlerinden muhafaza eyle. Ya Rabbel alemin, ve ya gayren Nâsirin, ve ya gayren Fatihin, thought ve sallallahu te'ala ala seyyidina, ve Mevlana Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ve selleme, teslimen kethirem, elhamdülillâh rabbil alemin, Allahümme, Allahümme, salli ve sellem, ve barik, ala seyyidina, Muhammedin nebiyil ümmi, el-habibil alil kadri, el-azimil cahi, ala alihi ve sahbi dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü niyetiyle kainatın efendisi Muhammed Mustafa'mıza sallallahu te aleyhi ve sellem arz olunmak üzere buyurunuz salatu vesselam aleyke ya resulallah salatu vesselam aleyke ya habiballah salatu vesselam aleyke ey şeidelevli ne vel ahiri subhan rabbika rabbil izzati amma yasifud selamun alel murselin ve'l hamdu lillahi rabbil alamin 35 yaşında vefat etmiş Nedim Ethem oğlu bacımız bak işte benden daha 10 yaş küçük ölümün yaşı yok başı yok hiç sebebi belli değil Sebep Allah yaratıyor bir sebep Ev, Ecel geldi cihane baş ağrısı bahane hepimiz aniden ölebiliriz Ölenlere hediye gönderelim inşallah Bize de arkadan göndersinler nasip olsun inşallah Bu bacımızın ruhi için bütün geçmişlerimizin ve bütün ana babalarımızdan hediye bekleyenlerin ervahı için Eskiden gelen cemaatlerimiz şimdi hediye bekleyenler ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunun bir tanesi göklerden yerlerden ağır gelir. Bir tanesinin sevabı bütün mezarlara dağılsan dağlar kadar nur girer de tükenmez. Öyle bir kelime-i bu. Allah'ım kabirlerine ulaştır ya Rabbi. Amin. Ruhlarına ihsal ile ya Rabbi. Amin. Sen biz inanıyoruz sen ulaştırıyorsun ya Rabbel'e alim. Bu kocalar sabık sabık konuşurlar. Allah postacı mı diyor bir de diyor ruhlarına isal ile diyor Allah'a da postacı yapmış. Yahu mübarek şehadet Allah'ın kabul eden o, sevap veren o, ruhuna gönderen o. Bizim elimizde ne var? Onun için biz böyle inanıyoruz. Dirilerin dualarından ölülere çok fayda var ehli sünnete göre. Allah'ım kabullerini nur ile Cuma gecesinde razı ve memnun eyle. Amin. Bizi senin için seven, senin için dinleyen. Ve şimdi kabirlerde bizden hediye bekleyen, aramızda sohbet hukuku oluşmuş bütün kardeşlerimizden mü'mininin mü'minatner vahicun Bine buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne muhammedin Ne halde öldüler, nerede gömüldüler, şimdi dünyanın neresindeler Hepsini sen biliyorsun Allah'ım, hepsinin kabirlerine dağlar gibi rahmetler hal eyle Misal eyle, razı eyle, memnun eyle bize de son nefeste nasib eyle. Amin. Ruhleri için el Fatiha. Sahbiyyiz.